3. Emirlere karşı saygılı ve edepli olmak Emre uyar İslam, insanların başıboş bir şekilde hayat sürmelerine razı olmamış ve başlarında bir emir bulunması gerektiğini bildirmiştir. Bununla beraber, o emiri emir yapacak olan şeyin itaat olduğunu söylemiş ve emirlere itaat edilmesini emretmiştir. Ancak şurası herkesin malumudur ki, Kişinin sevmediği, saygı gösterip değer vermediği kişiye şeriatın çizmiş olduğu çerçeve içerisinde itaat etmesi mümkün değildir. Emire gösterilen saygı oranında itaatte bir artış veya bir azalma gerçekleşmektedir. Bu hakikati anlamak için çevremizde gelişen olayları takip etmemiz yeterlidir. Çevrenizde memuru emire asıl bağlayan harcın saygı olduğunu fark ettirecek kadar birçok olay cereyan etmektedir. İşte bu sebeple şeriat, emirlere saygılı davranmamızın önemine dair bir takım hükümler indirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. ''Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Kim sultanı küçümserse, Allah da onu küçümser. Kim de ona ikram ederse, Allah da ona ikram eder.'' Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş şeyden birini kim yaparsa Allah'tan garantisi olur. Bunlar hasta ziyareti, cenazeyi uğurlama, savaşa çıkma, emire saygılı davranma, ziyaret etme veya evinde oturup insanlara zarar vermemek ve insanlardan zarar görmemektir. Emir de diğer Müslümanlar gibi sıradan bir insandır. Şeriatın saygı noktasında emire bir ayrıcalık getirmesi emirin şahsını yüceltme amacına dönük değildir. Bu ayrıcalığın getirilmesinin sebebi emirin Müslümanların işlerini yürütüyor olması ve Müslümanları Allah'ın rızası olduğu şekilde yönetiyor olmasındandır. Özellikle günümüzde saygı ve edep gibi her Müslümanda bulunması gereken ahlaklar göz ardı edilmekte, bu kavramlar küçümsenmektedir. Bu küçümseme ve hafife almanın iki sebebi vardır. Birinci sebep, Müslümanlar şirk ve bidat batağına dönüştürülen tasavvufi akımlara haklı olarak dinden kaynaklı bir muhalefet sergilemektedirler. Tasavvufi akımların ortak özelliği, kavramların İslam'dan alınıp içlerinin heva ve hevesle doldurulmasıdır. Saygı ve edep kavramları da bu zulme maruz bırakılmış kavramlardan sadece iki tanesidir. Halbuki saygı ve edep İslam'ın özünde mevcuttur. Tasavvufçular bu kavramları alıp içlerini istedikleri gibi doldurunca ortaya ilginç ve son derece tehlikeli sonuçlar çıkmıştır. Şahısların kutsallaştırılıp, hatadan münezzeh kabul edilmeleri, onlara yapılan tazimin ibadet cihetiyle yapılması, şeyhe saygı adıyla şeyhin ilahlaştırılması gibi durumlar, sofilerin bu kavramı nasıl tahrif ettiklerine örnek olarak verilebilir. Müslümanlar tasavvufa ve ehline karşı çıktıklarında, fark etmeden aslı İslam'da olan bu kavramları da hayatlarından uzaklaştırmışlardır. Saygı boş bir kavram haline gelirken edep ve haya kavramları boş işler denilip hafife alınmaya başlanmıştır. İkinci sebep, Müslümanların bir tür kültür emperyalizminin etkisinde kalması sonucu bu kavramlar arka plana atılmış hatta hayattan tamamen çıkarılmıştır. Bunu anlamak için bugün Müslümanların özendikleri insanlara şöyle bir göz ucuyla bakmak yeterli olacaktır. Her şeyden önce özenilen bu insanlar kafirlerdir. Yani kültürleri, yaşantıları, yaşam algıları, değerleri tamamen İslam'ın getirdiğine zıt olan bu insanlar maalesef Müslümanların beğendikleri insanlardır başına buyruk olmayı fazilet görüp nefsinin direktiflerine göre hareket eden, edep ve saygı kavramlarından bir haber olan ve hayasızlığı medeniyet kabul eden insanlara özenen bir Müslümanın, saygı ve edep konusunda İslam'ın istediği hassasiyeti göstermesi de mümkün değildir. İslam'ın saygı ve edep anlayışını daha iyi anlayabilmek için örnekler verebiliriz. Peygamberlerin Allah'a karşı edebi i̇bn Kayyim Rahimehullah edebi açıklarken bizlere hidayet önderleri olan peygamberlerin Allah'a Subhanahu ve teâlâ karşı göstermiş oldukları edepten örnekler vermektedir. Adem aleyhisselam o malum günahı işlediği zaman diyor ki, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf suresi 23. ayet Dikkat edilirse Adem aleyhisselam Rabbine Rabbim sen bana günah yazdın ben de işledim gibi cümleler kullanmıyor. Adem'in kötülüğü Rabbine atfetmeden bunu doğrudan kendi nefsine atfetmesi Rabbine karşı olan edebinin bir göstergesidir. Aynı edebi Allah'ın subhanehu ve Teala halili olan İbrahim'de de görmek mümkündür. İbrahim aleyhisselam demişti ki Beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Beni yediren ve içiren O'dur. Ben hastalandığımda bana şifa veren de O'dur. Şuara Suresi 78-80. ila Ayetler İbrahim, beni hastalandırdığında demeyi bile Rabbine karşı gösterilmesi gereken edebe aykırı görüyor ve hastalığı tamamen kendi acziyetinden kaynaklanan bir durum gibi görerek ben hastalandığımda diyor. Allah'ın kendini amansız bir hastalıkla imtihana tabi tuttuğu Eyyub aleyhisselamsa Rabbine karşı edebini şu sözlerle dile getiriyor. Bana bir zarar dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Enbiya Suresi 83. Ayet Eyyub'ün aleyhisselam edebi sen beni hasta ettin gibi sözler söylemekten onu men etmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine olan edebi de zikredilmeye değer bir örnektir. Allah subhanehu ve teâlâ Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta kendi huzurundaki halini anlatırken şöyle buyuruyor. Göz kaymadı ve sınırını da aşmadı. Necm suresi 17. ayet Şüphesiz ki göz insanların hakimiyet kurmakta zorlandığı azaların başında gelmektedir. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın subhanehu ve teala huzurunda öyle bir edep gösteriyor ki göz bir an olsun başka bir yere kaymıyor. Cebrail'in Resulullah'a karşı edebi bu meseleyle ilgili elimizde Cibril hadisi diye şöhret bulmuş bir hadis vardır. Malum olduğu üzere Cebrail ashabın daha önceden kendisini tanımadığı bir insan suretinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geliyor ve iman, İslam, ihsan ve kıyamet hakkında sorular soruyor. Hadisi rivayet eden Ömer'in radyallahu anh dikkatini çeken ve bizim de dikkatimizi çekmesi gereken kısım şudur. Ömer radiyallahu diyor ki, Resulullah'ın yanına geldi, oturup dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de dizlerinin üzerine koyarak şöyle dedi. Cebrail ayrıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, O Cibril'di, size dininizi öğretmeye gelmişti. Bu kıssada bir ilim halkasında bulunan kişinin yapması gerekenler konusunda ipuçları vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir kıssayı kastedip size dininizi öğretmeye geldi diyerek bunun da cebinin öğrettiği şeylere dahil olduğuna işaret etmektedir. Asab'ın Resulullah'a karşı edebi. Asab'ın Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem olan saygısına birçok örnek vermek mümkündür fakat burada birkaçını zikretmek yeterli olacaktır. İmran bin Husayn radıyallahu anh diyor ki Vallahi ben Resulullah'a sağ elimle beyat ettiğimden bu yana aynı elimle Zekerim'e dokunmuş değilim. Ali radıyallahu anh Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kızıyla evli olduğundan dolayı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mezi akıntısı hakkında soru sorulması için kendisi gidememiş ve sorması için miktadı radıyallahu anh göndermiştir. Amr bin As radıyallahu an şöyle diyor. Ona Allah Resulü'ne duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi kaldırıp yüzüne bakamazdım. Biri bana onu anlatmamı isteseydi yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Asabın birbirlerine olan saygısı. Sahabe günümüzdeki kardeşliklerin aksine kardeşliklerini saygı ve edep çizgisinde yaşarlardı gereksiz samimiyet ve lağvalliklerle bu muazzam kardeşliğe gölge düşürmezlerdi. Bu kardeşliğin bu kadar muazzam olmasıysa birbirlerine gösterdikleri saygıdan kaynaklanmaktaydı. Hatta sahabe bu saygı mevhumunu Allah Resulü'nden o kadar güzel öğrenmişlerdi ki bu konuda küçük büyük, emir memur, genç yaşlı gibi ayrımlara gitmezlerdi. İşte bunun örneklerinden bazıları Ömer halife olduğu dönemde kendisinden yaş olarak çok küçük olmasına ve o dönem kendi tebaasından bir tebaa olmasına rağmen Usame bin Zeyd'i radıyallahu an her gördüğünde onu Esselamu aleyke ya emiri yani selam sana ey emirim diyerek selamlardı. Usame'nin bu sözlere karşı mahcubiyetini fark ettiğinde ise ona şöyle demişti. Şüphesiz ki sen Resulullah vefat ettiğinde bizim üzerimizde emir, komutandın. i̇bn Abbas, Zeyd bin Sabit'in radiyallahu anhum) atının yularından tutuyor. Zeyd radiyallahu anh buna razı olmuyor. Ey Resulullah'ın amcasının oğlu, bunu bana yapma diyordu. i̇bn Abbas radiyallahu anh ise hayır, vallahi biz büyüklerimize ve alimlerimize saygı göstermekle emrolunduk diye karşılık verirdi. Ve onu bu şekilde varacağı yere götürürdü. Ali amcası Abbas'ı radıyallahu anhum gördüğünde elinden öper ve kendisine nazik bir şekilde ''Ey amcacığım, benden razı ol'' derdi. Selef'in birbirine olan saygısı Babalardan çocuklarına sadece miras olarak mal kalmaz. Bunun en hayırlı örneği Selef'tir. Onlar öyle bir ahlakın varisleriydiler ki maalesef bugün Müslümanlar Allah'ın rahmet ettikleri müstesna bu mirası boş işler olarak görmektedir. Onlar bu mirasa gerektiği gibi davranarak Muhammed Allah'ın Resulüdür, onunla beraber olanlar kafirlere karşı şedid, birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Fetih suresinin 29. ayetinin nasıl anlaşılması ve yaşanması gerektiğini bize göstermişlerdir. Biraz olsun bunlara kulak verelim. İmam Şafi, İmam Malik'in rahimehullah talebesidir. Şöyle der, Ben Malik'in huzurundayken, Muvatta'nın yapraklarını öyle bir şekilde çevirirdim ki, Hışırtısı Malik'i rahatsız etmesin. İmam Şafi bu edebi İmam Malik'ten öğrenmiştir. Ey ilim meclislerinde bulunan Müslümanlar! Selefin yaptıklarına kulak verin ve bunlardan ders çıkarın. Bugün bir İmam Şafi'nin olmamasının sebebini şimdi anlayabiliyor musunuz? İmam şafiinin talebesi Revi bin Süleyman Rahimehullah der ki, ''Vallahi ben yıllarca şafiinin huzurundayken, Şafi'ye bakarken kesinlikle su içmedim.'' Abdullah bin Mübarek Sufyan bin üeynenin Rahimehullah yanındayken kendisine bir soru yöneltiyor. Abdullah bin Mübarek soruya cevap vermiyor. Sufyan bin Uyeyne, ''Ey Abdullah, bu insanlar sana soru soruyorlar, onlara cevap ver.'' dedi. İbni Mübarek de ''Hayır, biz büyüklerimizin yanında konuşmaktan men edildik.'' diye karşılık verir. Çünkü Abdullah bin Mübarek, Sufyan bin Uyeyne'yi kendisinden üstün görürdü. Sufyan bin Uyeyne de Fudail bin İyadı Rahimehullah gördüğünde, Hemen gider, ellerine yapışır, öper ve onu meclisine götürüp baş köşede oturturdu. Bu davranışı ona olan hürmetinden dolayıydı. sufyan Servi, İmam Evza'yı Rahimehullah gördüğü zaman hemen koşarak atının yularından tutar ve ''Ey gençler, yol verin ki şeyhimizi geçirelim'' derdi. İmam Ahmet Rahimehullah bir gün mescitte duvara sırtını yaslamışken İbrahim bin Tahman'ın Rahimehullah adı zikrediliyor. Bunun üzerine İmam Ahmet hemen toparlanıyor ve Salihler'in isimlerinin zikredildiği yerde yaslanmak olmaz diyor. İmam Müslim İmam Buhari'yi Rahimehullah gördüğünde hemen onun ellerine kapanıp öpüyor ve Ey muhaddislerin efendisi, ey üstadların üstadı! Ey inletler ilminin piri bırak da ayaklarını öpeyim diyordu. Tasavvufta var olan saygı anlayışıyla İslam'da var olan örneklerini zikrettiğimiz saygı anlayışı arasında fark vardır. Tasavvufun saygı anlayışı şahısların hatadan masum kabul edilmek suretiyle kutsallaştırılmalarıdır. Ancak İslam bunu şirk olarak kabul etmiştir. Genel olarak bütün Müslümanlara özel olarak da emirlere gösterilen saygının birçok açıdan faydası bulunmaktadır. Bu faydaların en barizi bu saygı vesilesiyle Allah'ın Müslümanların düşmanlarının kalplerine korku salmasıdır. Hudeybiye gününde Mekke'nin müşrikler Resulullah'a anlaşma yapması için elçiler gönderiyorlardı. Elçilerden birisi Resulullah'ın yanından döndükten sonra Mekke'de onu karşılayan müşriklere şöyle demiştim. Bilirsiniz ki ben birçok devlet başkanını ziyaret ettim. Rum Kayseri, Fars Kisrası, Habeş Necasisi'nin huzurunda elçi olarak bulundum. Yemin ederim ki Müslümanların Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmet, sevgi ve bağlılığı bunların hiçbirinin sarayında görmedim. Sözlerini dikkatle dinliyorlar, bir şey sorunca hafif sesle cevap veriyorlar, isteklerini derhal yerine getiriyorlar, saygılarından yüzüne dikkatle bakamıyorlar, abdestinden artan suyu bile aralarında paylaşıyorlar. Madem ki bize barış teklif ediyor, kabul edelim. Emire gösterilen saygı, Müslümanların elinde düşmanı kalbinden vuracak etkili bir silaha dönüşebilir. Rabbimizden temennimiz saygı mevhumunu bizlerin kalbine tam manasıyla yerleştirmesi ve bununla düşmanlarımızın kalbine korku salmasıdır. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 28. sayısında yayınlanmıştır.